İnsan kendine yaptığı dua, kabul olur mu, olmaz mı? Kesin değil. Ama başkasına, arkadan yaptığı mümin kardeşine dua, kabul olacağı yüzde yüz muhakkaktır hadis-i şerifte. Çünkü hadisi kudsi'de اُدْعُونِي بِالْسِنَةٍ لَمْ تَعَصُونِي biha Bana öyle dillerle dua ediniz ki, o dillerle bana asi gelmemiş olasınız. Yani Mevla buyuruyor ki bana dua etmeniz için öyle bir diliniz olsun ki o dille hiç günah etmemiş olasınız. Nerede bulacağız öyle dil? Kimde var öyle lisan? Hiç isyan etmemiş, günah işlememiş, yalan söylememiş, kıymet etmemiş, dedikodu etmemiş bir dil arıyoruz. Ona dua ettireceğiz. Öyle bir dil bende yok. Sizde varsa bilmiyorum. E ne olacak o zaman bu işin sonu? Hocalar uyanık olur, buna da bir çözüm bulurlar. Değil mi? E ne yapalım çünkü dua mı etmeyelim şimdi dillerimiz günahkar diye. Bu hadisi Kutsiye göre günah etmemiş olduğunuz dillerle bana dua edin. E çare nedir? Ha padişahın birisi hocaları yemeğe çağırmış hocaları yemeğe çağırmak sünnettir ha haberiniz olsun yani ama benim gibi hoca bulursanız ucuz atlatırsınız baklava yasak pilav yasak makarna yasak et de şimdi yavaş yavaş yasak oluyor bir şey kalmadı yani benim yiyeceğim bir çorba ile savarsınız benim gibi hocayı öyle iyi Evet. hadis-i şerif de vardır Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi esham-i kiram evlerine davet ettikleri zaman ne yapardılar bir de yemek ikramı neleri varsa mübareklerin o zaman yapardılar bu hadis-i şerifin şerhinde diyor ki alimleri çağıranlar bir iş için evine mesela hasta okunmasına veyahut çocuğun kulağına ezan okunmasına veyahut bir soru sormak için neyse çağıranın diyor bir ikram yapması da nedir sünnettir ama hocaların adını çıkartmışlar çok yo çok yiyor bazıları yiyebilir yani ben bilmiyorum ben yiyemiyorum ama yine de hocaların aleyhinde konuşmak doğru değil çünkü bir alime hakaret niyetiyle o ilim dese alimcik dese küçük görse kafir olma tehlikesi var çünkü ilim kimin sıfatıdır Allah'ın sıfatıdır hangi ilimden bahsediyoruz Yunan ilminden bahsetmiyoruz Kur'an ilminden bahsediyoruz Kur'an ilmi olan, hafız olana, alim olana ne yapacağız? Ziyade tazim ile bul necâtı. Son derece hürmet ve saygı göster ki kurtulasın diyor. Evet, ekrimul ulema, alimlere ikram edin. Men ekrame alimen fakrede ekrame sub'ine nebiyya. Bir alime ikram eden 70 peygambere ikram etmiş sayılır. İhanet eden 70 peygambere ihanet etmiş sayılır. Ama alimlerden kastımız kimlerdir? Ehli sünnet ve cemaat alimler, Allah'ı bilenler, Allah'tan korkanlardır. Günahlarımızı en çok sildirecek. Soğuk suyun ateşi söndürmesinden çabuk. Günahlarımızı sildirecek amel salavat şerife. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ala Ali ve sahbihi ve sellim. Cemaate soruyorum allah Teala namaz kılar mı? Haşan, Kime kılacak ya? Oruç tutar mı? Kimin için tutacak? Hacca var mı? Zekat verir mi? Allah'ın Hangi amel yapar bizim yaptıklarımızda? Hiçbirini yapmaz değil mi? Bir tane yapar. Bizim amellerimizden bir tanesini Allah da yapıyor. O da nedir? Peygambere salavat okuyor. Estaizu billah. Allah allâhe ve melâiketehû yusallûne alen Allah bütün melekleriyle beraber seferber olmuş, peygambere salavat okuyor. Rahmet yağdırıyor Rasulüne, sallallahu aleyhi ve sellem. Allah da melekler de yapıyor bu işi. Ya yehledinaamenu salliyu aleyhi ve Ey inananlar siz ne duruyorsunuz? Salavat getirin Allah bu. E peki bize şimdi bu adam ne diyor? Namazda salavat dokunmaz, şirktir Tövbes estağfurullah Bunlar nereden çıktı başımıza bela oldular? Kimse de bunlara cevap veren yok. Allah selamet vers. Ne olacak halimiz? Şimdi hangi alimlerden bahsediyorum anladınız değil mi? ehl sünnetten olan alimler. Yok mudur? Vardır elhamdülillah. Allah sayılarını artırır. <gülüyor> ne dedim padişah alimleri yemeğe çağırmış. Fakat muziplik olsun diye demiş ki vay türlü çeşit yemekleri önlerine serersiniz. Sonra da kaşıkları o kadar uzun yaparsınız ki Kaşıkla yemek mecburiyeti koyarız. Kaşığı ağzına götüremezsin yani. Kaşığı alacak, mecbur kaşıkla yemek şart. E kaşık da ağzına dönmüyor. Uzun. Hocalara bir maskaralık olsun demiş yani. Böyle de iyi bir şey değil yani ha. Herif ne diyor? Bir, bir öküzlen diyor, bir de hoca diyor bostona girmiş. Demişler aman demişler öküzü bırak hocaya bak. Onun zararı daha fazla olur. Bu lafları duyuyoruz ha bunlar çok... Tehlikeli sözler ama bizim millet bunları şöyle. Hocanın birisi de uyanık davranmış. Tam sofrada bu lafı etmişler. Hoca da sofrada. Peki o zaman demiş ben hoca olarak sofradan kalkıyorum. Geri kalan ne olduğunu düşünsün demiş. Hoca çıkınca geri kalan öküz olduğu anlaşılmış oldu tabii. Hoca da böyle uyanık olacak ki üstüne adamın hemen lafı koyacak. Çünkü bu millet böyle anlıyor. Bu dilden anlıyor yani. Şimdi padişah millet... Hocalar dizilmiş sofraya ulan bakmışlar Acayip yemek var Fakat kaşık lan, e, kaşık ağzına girmiyor Uzanmış Cık, Ne yapacağız ne edeceksin Bir göz kaşı işaret etmişler O onun ağzına, o onun ağzına Bu sefer daha güzel yemişler Şimdi Diyor ki dua ederken günahsız ağızla dua edin E ben şimdi nerede bulacağım öyle ağızla dua edeceğim Ulema buna bir formül getirmişler Ne demişler o zaman sen bana dua dersin ben de sana dua dersem sen benim dilimle isyan etmedin ben de senin dilinle günah işlemedim ikimizinki de kabul olur anladınız mı şimdi şimdi onun için ben diyorum sizin dualar biraz eksildi herhalde bizim sinyaller vermeye başladı sağda solda her tarafımızda onun için duaya yine devam edeceğiz inşallah o benim hanım cemaatlarım Onların duaları acaybidi. E şimdilik cemaatlerle pek ulaşamıyorum. Onun için siz duyurun. Yani buraya gelmeyenlere çok duası kabul olanlar var. İnşallah babkimiz tesirini gösteri fazla kelimiyim. Şimdi efendim kardeşlerim böyle ara ara sizi ziyaret ederiz İnşallah başımıza bir iş gelmediği sürece efendim devam ederiz. Ama Tabi nefesimiz oldukça, dilimiz döndükçe, okuduğum ayetlere kısaca mana veririm, ondan sonra da birkaç ilanlar ve dualar yaparaktan efendim, bir dahaki sefere kadar inşallah, sizi Allah'a emanet ederim. Ancak tabi benim ilanlarımın hepsinin içerisinde ne var? Ayet var, hadis var, davet var, cennete davet var, anladınız yani ilanlara çok önem verin. Çünkü bizim söylediğim sözler şurada şu var, şu gün şurada bugün burada. Bunlar neye da dairdir? Hepinizin dünya ahiret menfaatiniz var. Ben şimdi davet ediyorum milleti. Nereye davet ediyorum? Diyorum cemaate sizi çağırıyorum mesela. Nereye? Sohbette bir yere diyelim. Fatih'e diyelim, Kebz'e diyelim, şuraya. Millet diyor ki, nereye çağırdım sizi şimdi? Diyorlar ki, bizi çağırdın Fatih. Cık. Diyorum siz yine hesabı şaşırttınız. Ben sizi nereye çağırdım? Cennete! Ama bilirsen ki burada cennet var, gece demezsin, gündüz demezsin, yaz demezsin, güz demezsin, Allah'ın yoluna gelisin. Mesela o şuura erebilmek. Allah cümlemize nasip etsin. يَوْمَ اِذِنْ تُعْرَضُونَ O gün Allah'a arz olunacaksınız, huzuruna çıkacaksınız. Böyle bir gün var önümüzde, o günü düşünelim değil mi? çok düşünelim, çok çünkü her an gitme üzereyiz ölüm devam ediyor değil mi? genç ırtiyar bakmadan her gün yolluyoruz ahirete tanıdıklarımızdan tanımadıklarımızdan da dolu gidiyor işte yakında neler gitti değil mi? bir şarkıcı gitti, millet peşine intihar etti, he? gençler peşine intihar etti niye bizim bu gençler bir alimleri bu kadar sevmediler de he? Allah'ın velilerini tanımadılar da şarkıcıların peşine can veriyorlar. Ben Allah'a gidenin hakkında hesap göreme mi? Hesabı Allah'a kalmış. İmanla ölene Allah mağfiret etsin. Allah rahmet etsin. Kim imanla öldüysa Allah acısın ona. Biz kimseye kafir öldü, cehenneme gitti geberdi demiyoruz. Ama mesele nedir? Her şeyin de bir ölçüsü, ayarı vardır. Bunu da kaçırmayalım diyoruz. Yani bir şarkıcıyı seviyorsun ama üç gün onu dinliyorsun, dördüncü gün intihar ediyorsun, ne oluyorsun? Niye bir Allah'ı bu kadar seven çıkmadı? Niye peygamberin aşkına böyle bir mücahit çıkmadı? Niye bir Allah dostunun peşinde böyle bir efendim gayretli çıkmadı da? Değil mi şarkıcıların peşine? Demek gençliğimiz neyle yönlendiriliyor? Öyle mi? Efendim bütün millet ne oldu? Yıldız kaydı. Ulan ne yıldız kaydı ya? Yıldızlar yerinde duruyor, bir şey kaydı bu yok. <gülüyor> yıldız ne zaman kayar? وَنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰهَاۜ Allah buyuruyor. Bir alim öldüğü zaman yıldız kayar. Ben ona yemin ederim Allah buyuruyor. kainat Yaradan bir alim مَوْتُ alim كَ مَوْتُ الْعَالِمْ Alimin ölmesi, cihanın ölmesi. 7 milyar insan kaybetmek gibidir. Bir alimi kaybetmek. Hızır Efendi hocamızı caminin içinde şehit ettiler de. Müslüman gazeteler bile bir şey yazmadı. Müslüman televizyonlar bile herkes gibi geçti. Niye o alimden bahsetmediler? O nasıl yetişti? Kolay mı gitti o? Bir daha yetişir mi böyle alimler? Ya ne Müslüman basında yayında ne kanalında, hangisinde kayır var? Onlarda çıkarıyorlar şarkıcıları. Hiçbiri bir alimden bahsediyor mu millete? He? Etmiyor. Uyanalım kardeşim. Ondan evvel bir şarkıcı ölmüştü, güneş söndü dediler. Biliyor musunuz? Bir tane vardı gitti o da karı mıdır erkek midir belli değil idi imanla öldüyse ona da Allah rahmet etsin ben kimseye beddua etmiyorum ama ne dediler güneş söndü dedi güneş hala devam ediyor biri gitti yıldız kaydı diyorlar kardeşim sizin güneşiniz yıldızınız ayınız hep tavul zurnacıysa cehennemde cümbüş var o zaman ne oluyor ya <gülüyor> Bektaşinin birisi oturuyormuş ya cenaze gidiyormuş bir cenaze gitti dediler bu kim? Demiş Bektaşi, demişler ki Neyzen Mehmet Efendi, Ney Çalan'a ne diyorlar? Neyzen, bir cenaze daha gelmiş, o da arkadan gidiyor, bu kimdir demişler, Udi Ahmet Efendi demiş, Uğdi, Utçalan, biliyor musun? Bir cenaze daha rastlamış, bu kimdir, Tamburi bilmem ne efendi falan, lan desenese cehennemde cümbüş var demiş ya. E şimdi adam diyor ki, bu şarkıcılar diyor, cehenneme gidiyorsa diyor, ben de gideyim diyor. E demek hiç zerre kadar imanı yok ki, cehennemi göze almış. Çünkü Müslüman adam der mi ki, bu adam cehennemdeyse ben de cehenneme gideyim, nasıl dersin ya? Kim olursa olsun bu laf denir mi? Alim olsun, şeyhin olsun bu laf denir mi? Benim şeyhim cehenneme giderse ben de gideyim, denir mi böyle bir laf? Denmez ya veyli sünnete göre ne demekmiş ya? biz insanların sonunu bilmiyoruz ki bugün halim olur yarın zalim olur bugün evliya gözükür yarın kafir ölen de var yani biz kim cehenneme giderse ben de onunla cehenneme ne demekmiş ya ben niye cehenneme gideyim ben cehenneme iyice sayıyorum yani cehennem çok önemli bir şey azap ya kim dayanabilir onun için yanlışlıklar yapıyoruz işte bu millet alimlere değer vermediğinden alimler bugün susturuluyor değil mi bu millet kıymetini bilse alimlerin, bu alimlere bu kadar hakaret yapılabilir mi? Yapılamaz ama sahip çıkan yok. Müslüman da sahip çıkmıyor. Ama bir şarkıcı öldü mü? Kavurmuş Müslümanı orada. E bu ne oluyoruz ya? Ölüm var. Ameliyle gitti. Ne halde öldü, ne halde gitti ben bilmiyorum. Ama namazda gören olmuş diyorlar saçları uzunmuş da kadın zannetmiş birisi de geri safa git kadınlar bu safta kılmaz demiş ona o da demiş ki ben erkeğim ya o erkeksen demiş buyur birinci safa demiş ona böyle bir namazda gören olmuş e namazda görülmek inşallah iyi alamet değil mi bazı hoca efendilerle görüşmüş tanışmış diyorlar faydası olur mu imanı varsa olur bir alimi tanımanın faydası olur mu bak yarın ahirette efendi hazretlerimden duydum bizzat, efendi hazretlerimi biliyorsunuz değil mi? Üstadımız ne konuşuyorsa kitaptan konuşur. Bir alim yarın ahiret gününde allah Teala bir kulunu affetmek istediği zaman bahane arar. Soruyor ona kulum, sen şimdi azabı hak ettin ama tabi imanı kurtarmış. Dünyada bir alim tanışın var mıydı bir eli sünnet bir alimlerden dostlarımdan bir tane tanıdığım varsa hadi ona bağışlayacağım diyor. Adam da ne bozuk adammış ki bir tane alimle tanışmamış. Düşünüyor, taşınıyor, bulamıyor. Sonra diyor ki ben diyor ya Rabbi bir alim tanıyamadım ama diyor benim bir arkadaşım vardı o alimlerle salihlerle velilerle görüşüyordu diyor. Mevlada buruk hadi seni o arkadaşına bağışladım. Peygamber'in böyle cilveleri de var yani. Böyle şeyler de yapabiliyor Allah Teala. Onun için ne diyorum? Kimse hakkında karantin cehennemliktir, kafirdir denmez. Ancak ağzından duyarsak, elfazı küfür, yani kafirlik damgasını vuracağımız. Değil mi? Mesela çıktı dedi ki ben şerata inanmıyorum dedi. Şu ayete inanmıyorum dedi. Kadere inanmıyorum dedi. Mesela bir kafirlik çocuk duyarsak o zaman babamız olsa kafir deriz yani, değil mi? Ama duymadıysak, Allah diyor, peygamber diyor, Allah havale ederiz, Allah bilir deriz. İmanını kurtardıysa da rahmet okuruz değil mi? Ama imanını kurtarmayan rahmet okuyabilir miyiz? Okursak ne oluruz? Biz kafir oluruz. Mesela bilsek ki gavur, sen gittin o gavura Fatiha okudun, ne olursun? Kafir olursun, gavura rahmet okunmaz. Ama bilirsen ki yavurdur. Ama bilmesen ne yaparız? Müslüman üstü zanla mükelleftir. İyi düşünmekte bir günah yok. Değil mi? Efendim, dolayısıyla biz insanları burada yargılamıyoruz, sorgulamıyoruz. Gidenler Allah'a ameliyle gitmiştir, hesabıyla gitmiştir. Ama bu milletin kimlere düşkün olduğunda büyük bir, efendim de ders var. Çünkü insanlar neyle ilgileniyor, neye merak ediyor, neyi izliyor, kimlere aşık oluyor. Anlatabiliyor muyum? Halbuki bu aşkın kime olması lazımdı? Allah'a, Rasûlü'ne ve dostlarına. Dolayısıyla burada büyük bir haksızlık var, yersizlik var, yanlışlık var. Bunu nasıl düzelteceğiz, gençlere bunu nasıl anlatacağız şimdi? Ya, Bu bir. Ondan sonra bir kral öldü. Değil mi? 46 sene krallık yapmış adam, efendim öldü. Ölmeyecek mi? Ölür peki neyle gitti ahirete bunu düşünmediniz mi hiç tacı tahtı malı mülkü ne oldu saraylar kime kaldı kime kaldıysa kaldı oğluna kaldı ama mesele kendisine ne kaldı vardıysa imanı salih ameli ondan gider o da şerif idi şerif Resulullah'ın torunlarından demektir Efendimiz'in torunlarından olmaktan fayda görür ama imanı var tabi onu da Allah bilir görünen namaz kılıyordu, ömreye gitmişti, hacca gitmişti iman. Ama öte taraftan Yahudilerle ilişkisi hiç de iyi bir not değildi değil mi? Çünkü dünyanın Yahudisi kalktı, yaz tuttu. E Yahudi niye üzülüyor ki? Bir Müslümanın öldüğüne Yahudi üzülür mü? O da bir ters oldu değil mi? Demek Yahudi ile çok iyi geçinmek, Hristiyan çok iyi geçinmek, bütün dünyanın gavru Müslümanı onun cenazesine gelmesi o da bir nottu. Neydi onun notu? Demek çok yağcılık yapmıştı. Çünkü diyor ki bir adamı herkes severse anlayın ki yağcı sahtekarlık yapmıştır. Çünkü herkes sever mi Müslümanı? Yahudi sever mi beni? Hristiyan sever mi beni şimdi? Niye sevsin beni? Öyle değil mi? Yani bu da bir eksi puandır. Ama artısıyla, eksisiyle hesabını Allah'a verecek. Şimdi mevzu nedir? Kral da ölüyormuş yani. Selebu. bütün dünyanın reisi cumhurları geldi Amerikanın eskileri de geldi kaşerlenmişleri başkanları bilmem neleri efendim Yahudisi geldi Rusu geldi bütün dünyanın gavur Müslümanı geldi herkes önünden geçiyor resmi geçit ulan ne anlar bu resmi geçitten bu ölmüş zaten formalite formalite hiç Allah'ımızın meleklerini ilgilendirir mi o resmiyetler falan? melekler adamın canını çıkartmış zaten canı ya cennete gitmiş ya cehenneme gitmiş çünkü ruh daha gömülmeyi bekler mi? beklemez ruh bedenden çıktı yerini bulur orada bedenine teşrifat tazımat yap Ne yarar? kral olsan reisi cumhur olsan belki biraz iyi yıkarlar cenazeni belki biraz da yumuşak şeylere katafakların içine biraz pamuk döşerler biliyor musun? Bizim bir hafız vardı. o da biraz yağcıdır biliyor musun? Çağırmışlar onu da, bir cumhurbaşkanlığı yıkama. yık... Sabunluyorum sabunluyorum kaç su dedi. Subay geldi dedi, ulan dedi, paşanın dedi. Derisini soydun dedi, bu kadar da yıkanır mı dedi ya. Dur diyene kadar sabunluyorum diyor. E niye yarar? Üç suysa sünnet üç su, dört su yaptım mı ne olur bidat olur. Mesela yani her şeyin bir sünneti var. Ne, nedir yani teşrifatlar, tazımatlar? Birisi geliyor, ölünün önünde böyle. Birisi geliyor, seyrettiniz herhalde cenaze herhalde, birisi geliyor boynunu büküyor, birisi geliyor kafayı eğiyor, birisi geliyor Fatiha okuyor. Herkes bir şey yapıyor ya! Ama melekler o ölüye ne yapıyor? Sen ona bak! O geçenlerin, önden geçenlerin bir karı var mı ona? Kral olsan bir şey yok. Herif musallada, imam demiş ki er kişi niyetine, birisi demiş ki arkadan er değildi, paşaydı demiş. Ulan, Burada asker miydi, albay mıydı konuşmuyoruz ki buradaki er demek erkek demek. Er ne demek? Erkek mi yani cenaze erkek mi? Kadın mı? Çocuk mu? İmam onu söylemez mi? İmamı neresi ilgilendirir? Cinsiyeti ilgilendirir. Erkek mi? Dişi mi? Makamı mevkisi neyse Allah'a gitti. Artık paşa niyetine diye cenaze mi kılınıyor? Dolayısıyla kral niyetine cenaze mi duruluyor? İşte gideceğimiz yer orası, herkes aklını başına alası, tamam mı? Daha ne diyeceksin? İşte gitti mezara, sarayda bu kadar bekçi beklerdi, mezarı şimdi bekçi mi bekliyor? Ya Kaldın ya bayanınız ıssız, sessiz. Hizmetçiler ne oldu? Kabucular ne oldu? Emrindekiler ne oldu? Hepsi kaldı. E şimdi, diyorum ki eğer adaletle hükmeden İslam'ı yaşayan ve tatbik eden bir insan olursa idareci ahiretler derecesi olur. Kim gibi? Hazreti Ömer gibi, kim gibi Ömer İbni Abdülaziz gibi, kim gibi Fatih Sultan Muhammed Han gibi, Yavuz Sultan gibi hakikaten Allah'lık adamlar ecdadımızda da çok iyi insanlar hükmettiler şeriattan İslam'dan Kur'an'dan ama öbür türlü yarın ahirete gittin eyvah mesuliyetleri görünce diyeceksin ki ya Rabb ben kral olacağıma keşke keçi çobanı olsaymışım ya. Neden? E, krallığın sorumluluğu var. Ömer ibn Abdülaziz el-Mervani Hazretleri dört büyük halifeden sonra 5. fazilette Hazreti Ömer'in torunu çok büyük veli. Ama vefat etti, üzerinden kirli bir gömlek çıktı, cenazesini yıkarlarken hizmetçisine kızdılar. Niye bu Emirül müminini böyle kirli gezdiriyordunuz? E dediler var mı başka gömleği de onu çıkaralım öbürünü giydirelim. Bir tane hak arayan çıkmadı, dellal bağırttılar, varsa alacağı gelsin, kimsenin hakkı hukuku yok. Herkes hakkını helal etmiş, memnuniyetle Allah'a gitti. Vefatından ne kadar sonra rüyada görüldü, ne dedi, durumun nedir soranlara dedi ki daha hesaptan şimdi kurtuldum dedi kaç sene sonra. Niye dediler? Çünkü dedi bir fırtınada benim memleketlerimden birinde bir köprü kopmuş kırılmış, oradan bir keçi geçerken düşmüş bacağı kırılmış, onun hesabını veremiyorum daha dedi. E bu kolay mıdır bu iş? Şimdi bizim millet, herkes talip, idareciliğe, aday, aday adayı, adayın adayın adayı, ne oluyor? Ben vekil olayım, reis olayım, şu olayım, ol, olasın ama ondan sonra cehenneme odun olma! Ondan sonra da cehenneme odun olma! Adalet yapabilecek misin? İslam'ı yaşayabilecek misin? Fakir bu karayı gözetebilecek misin? Ben de şaşırdım ya, ben de zannettim ki, dediler binlerce atay atay atay, binlerce, on binlerce efendim, dedim bu ne kadar millet meraklı bu işte, ne var? ben de zannediyorum 500 milyon maaş var meğer 3.5 milyarmış maaş ana 3.5 milyar maaş altında araba özel bütün hizmetin özel ondan sonra efendim rant güzel ondan sonra efendim emekli de olsam bir ay sonra bile ömür boyu süper emekli falan ben anladım ki bu işte epey bir kaymak var millet bu konuda niye üşüştü bu işe Allah için iş yapacak adam Allah için iş yapacak adam geri kaçar ona başkaları görev vermek ister değil mi? Resulullah ne buyuruyor? Görev isteme yoksa Allah seni kendi başına bırakır helak olur ama sana bir görev verilirse onu yap anlatabiliyor muyum? şimdi bizim millet herkes görev peşinde rütbe peşinde makam peşinde bize bir koltuk kalmadı zaten bu koltuk bana çok bile elhamdülillah ne yapayım koltuğu ben nasıl gireyim milletin mesuliyetine, bana ne? Ben size okuyorum işte, bu kadar ayetleri, hadisleri. Herkes düşünsün, illa devlet reisi olmak meseleci değil, ev reisi de aynıdır. İki tane işçiye bakan da aynıdır, iki tane koyuna bakan da aynıdır. Kullukum <gülüyor> hepiniz çobansınız ve kullukum mesul arra'iyyeti hepiniz güttüğünüzden sorumlusunuz Resulullah buyuruyor. Sallallâhu aleyhi ve sellem sizin yok mu sorumlu olduğunuz insanlar? Herkes İslam'a göre hizaya gelsin. Bak. Kral da gidiyor. Ölüm var. Yarın ahirette mesuliyet var. Ama ne dedim? Ahirete gittin. Bütün dünyanın reisi cumhurları senin önünden saygı duruşunda geçti. Hiç melekler hatır eder mi ki? Ulan Amerika'nın reisi cumuru bile bu adama selam durdu ya. Şuna ben de bir saygı göstereyim. Der mi melek böyle bir şey? Ulan der ki ben Rabbuker. Rabbin kim der? Bildin bildin, bilemedin. Yermişin yemez misin toprağı? Kralmışsın, neymişsin? Bu işlere dikkat et. Ya ama Allah'ın bir dostu olursan meleklere de ne yaparsın icabında? Çekilin dersin. Bana sıkıntı vermeyin dersin. Allah'ın dostları meleklere ne cevaplar verler? Aklınız duracak. Ben size çok anlattım evvelce. Bir tanesini daha anlatayım. Beyazıt Beslami Hazretleri'nin hizmetinde bulunan bir müridi ama Beyazıt Beslami de Sultanül Arif'in evliyanın padişahıydı, onun hizmetinde bulunan bir mürit demek şimdiki evliyaların hepsinden üstündür. He? Vefat etmeden demiş ki yandakilere, hele demiş ki ben bir öleyim de Münker Mekir'e ne cevap vereceğimi görürsünüz. Demişler ki ya sen ne cevap verirsen verirsin de ''Biz nasıl duyacağız sen öldükten sonra?'' demişler. O da demiş ki ''Mezarımın üstünde duyarsınız.'' demiş. Bunu tabii beklemişler. Vefat etmiş, gömülmüş. Hakikaten millet ayrılmamış mezarından. allah Teala da duyurtmuş. Duyurtamaz mı? Ama sen teyip koyarsan içeri bile teyp poz çıkar. Mezara teyip koysan banda almaz. Ama Allah isterse üsttekilere bile duyurur. Melekler gelmişler, Rabbin kim falan buna bir sual cevabı başlıyor. Ne demiş biliyor musun? Ben demiş Ebu Yezid el-Bestami Hazretleri'nin hizmetinde bulundum, şu kadar sene çüphesini taşıdım demiş. Bana nasıl böyle sorarsınız? Hemen tamam demişler. Ona itibar etmişler bak. Beyazid el hizmetçisiyim diyor, itibar oluyor. Öbürü de ki ben bilmem nerenin kralıyım. Kim takar lan yalova kaymakamını derler. Şimdi valisi olmuş. Onun için Abdülhayyefendi Hazretleri ne buyurmuş? Padişah olmak bir kuru kavga imiş. Bir veliye bende olmak cümleden aaliymiş. Cihan hükümdarı olursun ama kuru kavga başka bir şey yok. Öldün mezara indin. Bir Allah dostunun hizmetinde bulunsaymışsın, hepsinden üstün olursun. Ahirette rütbeler neye göredir? takvaya göredir. اِنَّا اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ Allah اَتْبَاكُمْ kıymetliniz, en takva olanınızdır. Ya! Bak bizim yakınımızda bir hacı abimiz yine onlardan sonra vefat etti. Ta evini barkını bıraktı, yazlığını kışlığını terk etti, bizim caminin üstüne geldi. Niçün? Dedi ki, cemaate yakın olayım. Sohbete yakın olayım, bu nedir? Hicrettir, İlim meclisine gitmek için, alimlerle görüşmek için, sohbetlere yakın olmak için gittin, adım attın, nedir? Hicrettir, bak adam yazdığını kışlığını bıraktı, geldi bizim camin üstünde, efendim güzel sesi de vardı, müezzinlik yapardı, vakfa şoförlük yapardı, her mi hem de tüccar adam, Allah için. Ondan sonra ömrede benim sırtımı yıkadı bir kere, ben kimseye sırtımı yıkatmadım daha işte. Öyle komşumuzdu bana da samimiyet eder. Ya ölürsem sen de beni yıkayacaksın, söz ver bana. Ya dur hele ya ne oluyorsun falan. Öyle de bir söz aldı bizde. ve Ondan sonra adam, e şimdi paypas oldu kurtuldu şudur budur sonra kanser olmuş tabii. Anlamadan midesini sardı Erdoğan sardı, tüştü yatağa. Gidiyorum çıkıyorum ziyaretine, gidiyorum çıkıyorum ağlar ağlar. İhlas-ı devam et dedim ona, tevhide devam et, devam ediyor, devamlı zikir üzere. Afet ya Rabbi, afet ya Rabbi, afet. 20 gün bir şey yemedi Allah'a temiz gideyim diye. Zemzem var içinde bir tek. Efendim, bir de hanımı böyle ellerini uzattı bana. Kaldırmayın, ben de zaten sancısı var, bir de kaldırdım, gözünü dikti yukarı. Dedim Allah de Allah Allah Allah. Öyle gitti adam. E son sözü Allah olan cennete girdi. Gözünü yukarı dikti diyor, ben de gözünü aşağı çeviriyorum. Dedim, ne uğraşıyorsun gözünü aşağı çevirmeye dedim hanımına. Çünkü o, ruhuna dayatılan miracı, merdiveni görünce gözü yukarı kayar. Bir merdivendir, bir miraç var ki, müminlerin ruhlarına dayandırılacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, Miraç gecesi Mescid-i Aksa'daki kayanın üzerinde dayatılmıştı o. Daha öyle güzel bir şey görmedim diyor. Birinci kat semaya kadar ki o merdiven dayalıdır. O ruh oraya çıkıyor, o merdivenle çıkıyor, şemaya. Bak gözü kaydı yukarı, öyle gitti. Sonra cenazesine de gittim, su dökmekle nasip oldu bana. Kıldık namazını, mezarına da gittik, elhamdülillah okuduk üzerine. Çünkü adamın derdi neymişti? Yahu diyor, bu hoca çok geziyor sağa sola, ya ben öldüğümde burada olmazsa ne olacak? Adam on takmış kafaya. Ha, kimi seversen, efendim, kime yakın gelirsen, kimlen haşır neşir olursan, Bak cenazesinde o kadar hafızlar vardı, o kadar hocalar vardı, ne kadar güzel okundu, dualar yapıldı. E şimdi bu size de ibret olsun, ders olsun. فَدْخُل۪ي فِنْ عِبَاد۪ي فَدْخُل۪ي Kullarımın arasına gir cennetime, gir Allah buyuruyor. Dostların içine girmesen cennette yerin yok, düşmanlardan uzak ol, dostlardan ayrılma, kurucu ölüyorum. Bak vefat etti, bir hacı ağabeyimiz, o da ihlaslı bir kardeşimizdir çok, Rüyasında gördü dedi ki 33 yaşında gördüm. Çünkü 33 yaşı cennet ehlinin yaşıdır. Dolayısıyla ölümsüzlük budur. Şimdi manyak çavurlar ölüme çare arıyor. Allah'ın namaz kulları ölüme çare olur mu? Hastalığa ilaç arasan aklın verer, Ölüme ilaç aranır mı? Zaten aklı olsa Müslüman olur. Manyak trilyonca dolar harcayacak ölmemenin çaresi var bende bedava de çaresi var Allah yolunda öl hiç ölme Allah yolunda yaşa Allah yolunda öl ruhun ölümsüz olsun ama seninki iş mi? ölüme çağrı arıyor ama benim hoşuma gidiyor bu kadar milyar dolar da boşuna gidiyor diye seviniyorum çünkü o paralar kalsa müslümanlarla uğraşacak yavrular. hiç olmazsa öyle ölüme çağrı arasın serseriyle ahmak ahmak insanlar ya Millet ne ne haldedir, ne ihaldedir? Millet tergi, roman, gazete, bir de eli sünnet üzere bir şey olsun. Şimdi bir adam çıkmış, en çok onun romanları satılıyormuş. Kimse de yazdığından bir şey anlamıyormuş, herkes de alıyormuş. Ne işti, anlamamış. Şeytan ne kadar yardım ediyor bu işlere? Yüz binler satılıyormuş, öbür dillere çevriliyormuş. Her bir de ne yazdığı bir şeydi, gazetede okudum, bir de baktım ne yazıyor. Diyor ki ben diyor ölümden çok korkuyorum onun için hiç düşünmüyorum o meseleyi diyor. Böyle adamı roman okuyorlar. E peki ölümü hiç düşünmüyorsun da ölümden mi kurtuldun yani? Fare kediyi gördü mü, sıkıştı mı kenara daha kurtulamayacağım gözünü yumarmış. Görmeyeyim nasıl yiyecek beni. E sen de Ezrail Aleyhisselam'ı gördün mü gözünü yum, kurtuldun mu ölümden? İşi daha kolaylaşır. Mesele o değil ki, şimdi ölüm var kardeşim. Bundan kurtulmanın yolu yok da, buna hazırlanmanın yolu var. Çünkü ölüm başlangıçtır, bitiş değil. Kim dedi size ölüm kaybolmaktır, ölüm yitmek gitmektir? Kim dedi size? Ölüm esas uyanıştır ve diriliştir. Ruhun bedenden çıkmasıyla artık ya ebedi azaptadır ya ebedi nimettedir. Tabi orada berzah alemine, geç, geçit alemine geçilir, oradan sonra esas Ahiret alemi, tabi ahiret alemi ne zaman kurulacak? Kıyamet koptuğu zaman. Kıyamet ne zaman kopacak? Allah ve Rasûlü bilir. Tabi Rasûlü'ne ölürken bildirdi, o da ümmetine tarih vermedi. Ama Efendimiz ve bildirilmişse de alametlerini verdi bize. Küçük alametleri var, büyük alametleri var. Şimdi küçük alametlerin hepsi bitti çıktı. Ne kaldı? Büyük alametler 10 tanedir çorap söküğü gibi biri başladı bu hepsi gelecek. Ama Allah bize kıyametin korktuğunu göstermeyecek inşallah. Çünkü kafirlerin kafasına kopacak. Allah diyene kopmayacak inşallah. Allah'ın imanla ruhlarımızı alacak inşallah. Evet. Şimdi gavurlar uğraşıyor. Efendim, ayda hayat var mı? Yok. Hangi gezegende hayat var onu araştırıyor. Gidiyor merih yıldızına, gidiyor zuhal gezegenine, gidiyor müşteri gezegenine. E ne olacak? hangisinde hayat var ona bakacağım niye? E dünyaya bir şey olursa diyor nereye gideceğiz şerseri cehennemin dibine gideceksin dünyaya bir şey oldu mu sanki yıldızlar mı kalacak? gezegenler mi kalacak? bu ne ahmaktır bu kâvurlar ya sanki zelzele gelmeden haber veriyor sanki kıyamet kopmadan haberi olacak beyefendinin Mevla buyuru, illâ kıyamet ansızın kopacak herkes sokakta çarşıda pazarda ha, ha, hi, kıyamet kopacak her gecen kaz altına kalacak. Bu da zannediyormuş. Hangi kıyamet vakmada haber olacak da hangi gece gene çıkacak? Başladılar şimdi sertceller. Geçen gazetede 50 sene sonra diyor herhalde diyor. Teleferikle dağa çıkar gibi diyor. Aya maya çıkarız herhalde diyor. Gideriz, geliriz, gece gelenlere, meceken. Git gel mesele değil. Mutlaka ahirete gideceğiz sonunda. Nere gidersen git. Ayda ölüm yok mu? He? Ayda ölüm yok mu? Güneşte ölüm yok mu? Adamın birisi Ezra Aleyhisselam'a ne varmış çok salavat getirilmiş, çok dua edermiş, Ezra Aleyhisselam da Mevla'dan izin istemiş ki şunu bir izin ver ziyaret edeyim yani, görüşeyim onunla, izin vermiş, görüşmüşler etmişler, ya ha güneşin, güneşin amiri melek, Ezra Aleyhisselam değil, güneşi yöneten, yürüten, yüzdüren melek var, e yanmıyor mu Hoca bu Ateş böceği ateşte yanıyor mu? Cehennem melekleri cehennemde yanıyor mu? E Allah Teala yakmadı mı, yakmaz. Güneş'in amiri Mela'ya çok salavat getirmiş, o da izin aldı geldi ziyaretine efendim derken dedi var mı benden bir isteğin dedi müsaade ederse Allah bir güneşe doğru bir seyahat yaptırırsın bana kanadında. e Mevla müsaade almış kötürdü onu oraya Ve sonra bir de Ezra gel. geldi yahu dedi bu adam güneşteki senin makamında bulunmadan ölmeyecek diye ben de dedi bekliyorum bu adam nereden güneşe gelecek? Bak. Yazılmış orada. Güneşte ölüm yok mu? Ayda ölüm yok mu? Gece göklerde ölüm yok mu? Kul inne'l-mevte allazi tefirunne minhu fe innehu mulaqikum. Kaçtığınız ölüm mutlaka size kavuşacak Allah buyurdu. Kul <tık> la <sesi> kuntum inne <tık> ejta'il <sesi> eyna ma takunu. Nerede olursanız olun, yudrikkumul <tık sesi> mevt ölüm size yetişecek. وَلَوْكُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيِّدَ Sağlam kalelerde olsanız, burçlarda olsanız. Burç işte kalenin kulesi. Veya, veya diyelim gökteki burç. تَبَارَكَ اللَّذِي جَعَلَفِ السَّمَائِ بُرُوجَ Allah gökte burçlar yarattı. Yok mu burçlar? On iki burç var. E burçta da olsan ölüm gelecek diyor. E bitti daha Kaçmanın yolu yok. Hazırlanmanın yolu var. Efendim kardeşim nasıl hazırlanıyorsunuz acaba? İlk devane hazırlamak lazım. Sağlam inanç. İlk hazırlık ahirete nedir? İmanı kamil. Ondan sonra nedir? Ameli salih. İmanı kamil ne demek? Olgunlaşmış bir inanç. Kamil ve mükemmel olacak. Ama hadislere bakarsan, "Beni diyor canından çok sevmeyenin imanı kamil değil." diyor Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah! Rasulünü canından çok sevmek laflan olur mu? Ne buyuruyor? Kendisi için sevdiğini mümin kardeşi için sevmese imanı tamam değil diyor. Ne olacak şimdi Kosova'daki garibanların hallerine biz ne yardım ediyoruz acaba? İmanı kamil, nerede olacak kamil? Hep bana hep bana, vabbena hep bana, nefsi nefsi, herkes kendini düşünüyor. Müslümanlar kırılıyor, kıyılıyor, kimsenin umurunda değil. Kalkıp duaden de yok. Kamil iman, salih amel. Allah'ın zatıyla sıfatlarla ilgili malumatımız nedir, bilgimiz ne yöndedir? Bugün ölsek mezarda Allah sorulacak bize Celle Celaluhu. Biz bize sorulacak şeyi hiç hazırlamıyoruz, lüzumsuz işlerle hayatımızı geçiriyoruz. Şu şöyle oldu, bu böyle oldu. Şu adam şunu yaptı, bu adam bunu dedi. Ya, halbuki hiç de ahireti ilgilendirmiyor biliyor musun? Hiç ilgilendirmeyin, bir adam bir laf söylüyor, hiç lafının Allah indinde beş paralık itibarı yok, bütün medya, basın, yayın, bütün millet, bu ne demek istedi, şu ne demek istedi, o kardeşim ne dediyse... Yani bir mesele üzerine, şimdi bir karı bir şarkı çıkartmış, manyak bir şarkı diyorlar, bizim Müslüman gazeteleri yazıyor, ben öbür gazeteleri zaten okumuyorum. Bir karı bir şarkı çıkartmış, bir manyak karı, Onu şarkısı şimdi açık oturum yapıyor, beş saat. Bu kare burada ne demek istedi? Allah Allah! Beş saat! Bunu dinleyenler de o öyle seyrediyor ya. Ne ahmak millet var ya. Ya imanını sağlamlaştırmadın. Allah'ı tanımıyorsun, sıfatlarını sayamıyorsun. Bir serseri. Ne demek istedi? O ondan uğraş. Allah Allah! Gündeme bak. Meselelere bak yani. Ben bu millete ne akıl vereceğimi şaşırdım ya. Bende de akıl koymadılar ya. Ya kardeşim itikadınızı düzel diyorum, Allah'a gidiyorsunuz, şu cemaattan 15 gün sonra geliyorum ölenler oluyor ya! Her hafta ölen var ya! Bir daha gelemeyecek olan var, bir daha dinleyemeyecek olan var. Allah'a gideceğiz. Huzuruma çıkarılacaksınız, arz edileceksiniz. لَا تَغْفَى مِنْكُمْ غَافِيهِ Hiç gizliniz kalmayacak Allah buyuruyor. Kalbinizin dibinde bir inanç, bir fikir, bir pislik var, çıkarırım açığa Allah buyuruyor. ''Defterde yazılı olmayanı bile ben bilirim Allah buyuruyor.'' Var mı defterde yazılı olmayan? Var. Çünkü kalbinden geçenleri meleklere göstermez. Mesela sen ne amel ettin? Namazlar, oruçlar, haçlar, zekatlar, zikirler... Adamın amelleri, melekleri şaşırtmış. Hadis-i şerifte geçiyor. Adam öldü, defter dosya açıldı, melekler şaşırdı. Dediler ki ''Ya Rabbi bu kadar da iyi ameller nasıl yapmış bu adam?'' Melekler onu kuşattılar amelleriyle beraber, birinci kat sema. Yedi kat semada kontrol var. Her kat semada soruluyor mesela, birinci kat semada imanını kontrol ediyorlar işte, salih amelini kontrol ediyorlar, niyetini kontrol ediyorlar. Yedi katta, mesela başkasını kıskanır mıydı? Bir katta o kontrol var, bir katta gıybet yaparsa amelini geri vuruyorlar. Bak bak bak. Neler neler, bizim yedi katı geçecek bir amelimiz pek yok yani. Ama bu adamın ameli yedi katı da geçmiş. Melekler de şaşırdı, Mevla'nın huzuruna da getirdiler, dediler ya Rabbi böyle de bir kulum, böyle de bir amel biz daha görmedik, buyur. Mevla buydu ki alın bu amelleri, sahibinin suratına vurun. Allah! Aman ya Rabbi dediler, yedi kat semada teftiş kontrolü geçti bu. Mevla buydu ki siz onun görünüşüne vakıfsınız, ben de kalbindeki gizli niyete vakıfım. O benim rızam için yapmamıştı bu amelleri, geri vur onun için bir gizlinizi kalmaz Allah buyuruyor, her şeyinizi açığa veririm, dost düşman huzurunda rezil rüsvah ederim. Kardeşim imanımız ne yöndedir, amelimiz ne şekilde bunları bir kontrol edelim ya. Bektaşi gibi ben abdestsiz kıldım oldu, olur mu ya? Ben yaptım oldu, olur mu ya? Ben inanıyorum, ben eli i sünnettenim. Ama ehl sünnetin burada ölçüleri var. 29 madde var, konu var, inanılması gereken şartlar var. Bunları biliyor musun bilmiyorum. Bir sual sorayım cevap veremiyorsun. E nasıl ehl-i sünnet oluyorsun sen? Ben anlamadım ki ya. Şurada bu atlan deve değil 90 sayfa, sayfaları da küçük, adam bunu bir gecede okur birkaç gecede de ezberler. Ondan sonra hangi sapık gelse mücadele eder, ehl-i sünnetin görüşü budur, kim ne derse desin başkasını kabul etme. Ama boş kovan olursan, boş kaba olursan ne korsan o dolar ben sizin inancınıza ehl sünnetten sünnetten olduğunuza şüphe etmiyorum elhamdülillah hepimiz ehli sünnetteniz siz de elhamdülillah bu cemaattansın ama şimdi sapıklar türedi şimdi insanları gavur etmek için özellikle çalışmalar başlatıldı hem buna da hocalar alet oluyor ilahiyatçı profesörler alet oluyor duymuyor musunuz? bu millet gavur oluyor göz göre göre peki sizin biriniz bile ne yapacak yarın şüpheye düşecek çünkü öyle dedi, bu böyle dedi, acaba hangisiydi? Ama İslam meselesinde şüphe olur mu? İtikatta şüphe kaldırır mı? Ama namaz kılıyorsun da iki rekat mı kıldım, üç rekat mı kıldım? Ne yaparsın en nihayetinde? Bir de rekatta ilave edersin, dörde tamamlarsın, seversiyde şey yaparsın, değil mi? Fazlası nafileye gider, kalanı farza kalır. Misal, abdest aldın, şüphelendin, üç mü yıkadım, dört mü yıkadım? Ne yapalım üç bir su daha yıkarsın. He? Ama sen Sırat Köprüsü var mı yok mu? Demiş şimdi acaba var mı? Bizim hoca var dedi. Öbür hoca yok dedi. E burada iman meselesinde var mı yok mu olur mu? Ehli sünnet meselesinde şüphelenmek olur mu? Şu şöyle dedi bu böyle dedi. İhtilaf olur mu? Bu iman. Ama mezhepler arasında Hanefi Şahf-i hanbel Maliki ufak tefek farklılıklar olacak tabii. Bunlar doğaldır. Resulullah Efendimiz bunları kabul etti. Herkes mezhebine sahip olsun. Öyle değil mi? Ama Hanefi mezhebinde şimdi üç kadın, otuz kadın bir araya gelse tek başına seferi mesafeye gidebilir mi? Gidemez haramdır. Şavi mezhebinde üç dört kadın güvenilir olursa gidebilir diyor. Ama biz Hanefi olaraktan bunu amel edebilir miyiz? Edemeyiz. Şimdi kadınlar çıkmış hacca gideceğiz, erkekleri de yok. Fetva vermiş onlara hocalar. Birleşim beş on kadın gidersiniz. Kocası yok, birşesi yok. E hangi mezheptensiniz diyor? Hanefi mezhebindensiniz. Hanefi mezhebinizde bu yaptığınız iş haramdır, biliyor musunuz? Hoca öyle fetva verdi diyor. E Şafii'de var. Şafii hak mezheptir ama Şafii olan ondan amel edebilir. Hanefi olan ondan amel edemez. O zaman ne manası var dört mezhebin? Olsun hepsi bir mezhep, isteyen istediğine takılsın. Saçmalığın gereği yok ki, öyle değil mi? Niye biz Hanefi olduk öbürü Şafii oldu? O zaman bir mezhep yapalım onlara, herkes birbirine girsin. Olur mu böyle bir şey ya? Dört mezhep hattır, hepsi hadis şeriflere dayanağı vardır. Ama bizim mezhepimiz Hanefi mezhepidir. Biz bundan amel edeceğiz şimdi, tamam Anlatabiliyorum. Ama itikad konusunda Hanefi'nin inancı başka, Şafi'nin inancı başka mı? Hanbeli'nin, Maliki'nin imanı başka mı? İtikatta ne yok? Ayrılık kayrılık yok. Ma'turidi eş'ari. Bunlar zaten Hemel meselelerde ihtilaf yok. Yarın allah Teala soruyor kuluna, cehenneme yollarken bu hadis-i şerif Buhari'dedir. Adam cehenneme gidiyor, Ş kafir ölmüş Allah muhafaza. Kulum yürü cehenneme, gidiyor, ne yapacak? Ne diyebilirsin Allah'a? Başka yer mi var? O'nun gösterdiği yer var. Giderken ateşe, gözü bakarak ateşe girmek çok zor iş. Gözü bakarak yanacaksın ya her tarafın ya. İçin dışın ateş olur mu ya, alev olur mu? de yok bir de. Devamlı yanmak var. Kulum diyor allah Teala, şimdi sana deseydim ki, bütün dünya senin olsaydı, altın olsaydı bu cehenneme girmemek için verir miydin? Ne an diyor, verirdim ya Rabbi. Mevla da buyuruyor, Kedep de, yalan söyledin bana sahtekar diyor. Niye? Ben senden bütün dünya dolusu altın istememiştim. Bana imanet, bana ortak koşma demiştim. Çok kolay bir şey istemiştim senden, bedala şey istemiştim senden ama sen illa da tuttun bana şirk koştun yani Allah'ın huzurunda foyamız meydana çıkar sonra bak ne diyor şimdi inanmak parayla mı bedava iman adam onu almıyor o imanı kazanmıyor buradan yani ahirette diyor ki, şimdi dünya benim olsa diyor iman için verirdim diyor e yalancısın e şimdi sana söyleniyor işte bu imana sahip ol parayla mıdır bu ne olacak ya? İnşallah imanı kamil hazırlayalım. Sonra da ameli salih. Beş vakit namaz oruç, zengin olan had zekat, fıkıhtan, halden bilgili olarak körükörüne değil, taklitçiliğin lüzumu yok. Şuurlu bir şekilde Allah'ımıza çıkacağımızı, huzurunda hesaba çekileceğimizi düşünerek cevaplarımızı, dosyalarımızı bugünden hazırlamayı... Allah'ım cümlemize nasip eylesin. Hz. Osman Girdir, anh, İbn-i Mesud'u ziyaretine ölürken, ölüm döşeğinde, ''Ma neden şikayetin?'' dedi ona. ''Gâle zünûbi'' ''Günahlarımdan'' dedi. i̇bn Mesud, ölüm döşeğinde ne demedi? kanım ağrıyor, başım ağrıyor'' demedi. ''Nereden şikayetin?'' ''Günahlarımdan'' dedi. Derdini bilen derman bulur. Bizim şikayetimiz esas günahlarımız. Bütün başımıza gelen sıkıntılar, belalar, Hatta kazalar, efendim, kıtlıklar, ekonomik krizler hepsinin sebebi Günahlar. Hadis-i şerifler, ayetler böyle söylüyor, başınıza gelen musibet nefsinizin şerrindendir. Peki, şimdi derdimiz günahlarımızsa, sizin biriniz Allah etmesin kanser olsa, kıvransa, deseler ki saat gece üçte gelirsen şuraya iyileşeceksin, gelir mi gelmez mi? Gelir. Nasıl gelir hem de kaç ayda bekler orada? Peki diyorsun adama ki tesbih namazında ne olacaksın? Ben söylemiyorum. Muhammed Mustafa yalan söyler mi hacı salih Buyuruyor ki tesbih namazı kımanın günahının ne eskisi kalır ne yenisi ne küçüğü kalır ne büyüğü anadan doğmuş gibi sıfır olur. Peki ben diyorum ki derdimiz neymiş? Günahlarımız. Çünkü kanserden ölsen imanlı ölürsen Allah'tan razıysan şehit olursun bile bile ölüm olduğu için. Peki bu günahlarla ölürsen ne olursun? Cehennemde çok ateşten boğuşursun öyleyse bizim günahlarımızı arındıracak bir namaz gecenin kaçında olursa olsun ayda bir kere insan bunu kılmaz mı ya e kendiniz kılayın desem sayısını şaşırtacaksınız 300 kere tesbih namazın içinde neresinde siz bunu sayısını sayamıyorsunuz ki unutuyorsunuz şaşırıyorsunuz e gelin cemaatle kılalım Hepimiz affolalım. Demişler ya İstanbul'a gece yarısına kadar lanet, gece yarısından sonra rahmet yağar derlermiş ya İstanbul'a. Yani hakikaten öyle gece ikiye üçe kadar melanetler ama gece yarısından sonra ibadete kalkanlar inşallah. Sizler de İstanbul izmit, hepsi bir işte. Artık eklendi birbirine. İnşallah tesbih namazına ağırlık ve önem verirsiniz. Biz meydanı boş bırakınca Tilkiler vali oldu, sapıklar hoca kılığında kalktılar millete Allah muhafaza etsin, hayız kadınlara namaz kıldırmaya başladılar öyle değil mi? Kur'an okutturmaya başladılar Efendim bütün meseleleri inkara, mezhebi, hadisi inkara kalktılar Onun için hu anni ve lev ayeten'' ''Bir ayet olsun, bir hadis olsun, benim tarafımdan duyurun'' buyurdu Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Şimdi siz burada bu vaazı dinlediniz Şimdi şey çıkıyorsunuz, kafanızda kaldı mı? Gidin şu millete şu dediklerimi duyurun, ayet hadisler okuyun diyeceğim, zaten bilmiyorsun. Ne konuştu oca? Güzel konuştu adam ya. ne konuştu bir şey yok. O zaman çaremiz nedir? Kayda almaktır. Kayda alınan şey ne olmaz? Zayi olmaz. Efendim kardeşlerim işte ne dedim? Kral öldü dedim. Efendim cebine ne bir altın koydular, ne bir dolar koydular, hiçbir şey geçmez ama dünyadan verdiğin ahirette seni bekler taa nerede kabrinden kalkarken mahşere çıkarken kabrinden kalktığın gibi hayırların önüne gelir burak şekliye girer bin üstüme seni cennete uçuyayım der sırat köprüsünü geçersin farkında olmazsın ne zaman eğer Allah'ın yolunda hayırın önceden gitmişse ''Kabirden çıkarken seni bekleyenin var ise, ne anan bekler seni mezardan kalkarken, ne baban, ne oğlun, ne... hepsi yolcu, senin gibi dertli, onları kim karşılayacak, bizi Allah'ın huzurunda karşılayacak neyimiz olacak?'' ''Salih amellerimiz, bu dünyadan Allah'ımıza gönderdiklerimiz, iman ediniz ki bu gönderdiğiniz bizzat kimin kudret eline geçiyor?'' Allah'ın kudret eline geçiyor. Ve onu Uhud dağları kadar büyütüyor. Böyle bir zengin kapıda alacağı olan mahrum olmaz. Allah'tan gayri kime yatırsan sonu belli olmaz. Allah'a yatırım yaparsan, İslam'a yatırım yaparsan sonu hayır olur inşallah. Ama mesele esas nedir? Niyetleriniz salih olsun. Allah rızası için olsun. Gösterişten uzak olsun. hiçbir vezgaraz olmasın. Ya Rabbi seninle pazarlığım. Allah'ım anlaşmam seninledir. Sana veriyorum senden alacağım ya Bir Emanetim olsun. Bu niyeti beceren yani hakikaten köşeyi döndü. Allah Teala cümlemize halis niyetler, salih emeller, yatırımlar yapmayı ölmeden ahirete göndermeyi nasip eylesin. سبحان رب العليل على المهاب الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على سيد المرسلين على آل صحبه أجمعين اللهم الناس الجنة Yoluna gelenleri ya rabbi cennet yolunda ilerlemeye muvaffak eyle sen fazla kereminle ya Rabbi, ölünceye kadar bizi bu yoldan mahrum etme ya Rabbi! Engel çıkartma bize ya Rabbi. Tek isteğimiz senin yolunda toplaşmak ve sohbetleşmektir ya Rabbi. Bize başka niyetler verme ya Rabbi. Niyetlerimizi halis eyle ya Rabbi. Rızağına muvafık amellere muvaffak eyle. Yarın huzurunda arz-ı ekber gününde arz olunduğumuzda seyyahatımızı mahveyle ya Rabbi. Kusurlarımızı setreyle ya Rabbi. Dost düşman huzurunda rezil etme ya Rabbi. Habibin sevgili Muhammed Mustafa'na başta ya Rabbi alemin. Sevgili Efendi Hazretlerimize hayırlı uzun ömürler, sahate, afiyetler, ihsan başımızdan eksik etme yokluğunu göstermeyi, Ya Rabbel Alemin. Ya Rabbe alimlerini, dostlarını muhafaza eyle. Hayırlı uzun ömürlerle muammer eyle. Dinine hayırlı hizmetler yapmak nasip eyle. Ya Rabbel Alemin. Şu cemaatinde Ya Rabbi geçmişlerine rahmet eyle. Kabirlerine nur eyle. Amin diyenlerin narı cihiminden azat eyle. Şuradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Ne ile gelen varsa hayırla dönmek nasip eyle Ya Rabbi. Amin ve Taha ve Yasin selamün halen murselin. Elhamdülillah اللهم رب العالمين لاشرب النبي وليصحابي مشايخنا كافدم اللهم واتنا وات هذه الجماعة الفاتحة.